Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm sevgili kardeşlerim Bugün Cuma günü bildiğiniz gibi Hayırlı cumalar Bütün Müslümanların Cuma mübarek olsun Cuma bayramımız ve hayırlara vesile olsun Bugün inşallah İmam-ı Ebu'l-Hasen'in Şazeli'nin Hizb-ül Fetih diye bilinen Bir duasını Cuma günü okuyacağız. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allahümme inna neseluke imanan la dıddale. Ya Rabbi senden zıttı olmayan bir inanç ve iman e, istiyoruz. İman e, zıttı nedir? Şüphedir inançsızlıktır. Ve neseluke tevhiden la yukabiluhu şirkun. Evet ya Rabbi senden tevhid inancı istiyoruz ki şirk kendisinde olmayan ve taatullahu mukabiluhu masiyetün eee masiyet olmayan bir itaat e, şuuru böyle bir nasip istiyoruz. Ve nes'eluke muhabbeten la li şey'in ve la ala şey'in ya Rabbi, Senden bir muhabbet istiyoruz. O muhabbet, herhangi bir şey için veyahut herhangi bir şey üzerine değil. Ve min şeyin, bir şeyden korktuğumuzdan dolayı değil. Ve la şeyin, bir şey üzerine düştüğümüzden, arzettiğimizden değil. Ee, sen bize maksatsız ve garatsız bir muhabbet ver. Ve nes'elüke tenzihen, Lâ min naqsin ve lâ min denesin bâden tenzîhi min en eksiklik ve günahlardan tenzihten sonra <gülüyor> günahlardan dolayı değil noksanlıktan dolayı değil mutlak manada bir tenzih istiyoruz <gülüyor> Yani insan günahlardan e, te, e, kurtulmak için e, tenzih isterse bu insanın tabiatına aykırıdır. Onu da burada anlatmış olayım. Ve neseluke yakinen la yuqabilehu şekkün. kendisinde şek bulunmayan bir yakın. imanı yakın nasip öyle diyor. Ve neseluke takdisen leysa veraehu takdisun. Ya Rabbi senden takdis istiyoruz ki ondan başka onun ötesinde bir takdis olmasın. Ve kemalen leyse ehu kemalün ve kemal olgunluk, düzelme ve ol, e, her şeyin en güzeli ki ondan ötesi bir güzellik olmasın. Ve ilmen leysa fevkahu ilmin onun üstünde ilim olmayan bir ilim ki tam bir marifet diyebiliriz. Ve eselkel ihata bil esrar ya Rabbi senin sırlı hazinene tam bir ihata nasip ver bize. Ve kitmaniha anil ayar o sırlarını da senin ehil görmediğin insanlara vermemeni istiyoruz. Evet Bugün e, sabah e, Hizbül Fetih yani işlerimizin hayırlı gitmesi, hayırlı kapıların açılması için İmam e, Ebu'l-Hasen'i Şazeli'nin e, duasını Cuma duası olarak seçtik. Birlikte bu duayı okuyoruz hem Türkçesiyle birlikte. Rabbi ey Allah inni zanem'tü nefsî fâfilli zembî Ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim benim günahlarımı bağışla. Ve hebli takvâke, sana saygı, sana sevgi ve senden korkarak inancıma sahip çıkmayı bana nasip et. Ve cealli min kulli zembin ve hemmin ve gammin ve dîkın ve sehmin ve şehvetin ve rabetin ve betin ve hatratin ve fikratin ve iradetin ve fialetin ve gafletin ve min kulli gada'in ve emrin mahraca. Allah'ım her türlü işimde, her türlü başıma gelenlerde, gafletimde, yaptığım işlerde, isteklerimde, irademde, fikrimde, düşüncemde, kalbime gelende, korkumda, arzularımda, düşkünlüğümde ve unutkanlığımda, daraldığımda, gam ve kederimde, düşüncelerimde, bir günahlarımda bana bir çıkış yolu göster o çıkış yolu bütün senin bilgilerini ilmi olsun onunla çıkayım bütün takdir e, olan takdir olunan şeylere senin kudretiyle kudretinle üstün olsun muvafık e, olabilecek bir iradeyi bana nasip et. Ya da kainatta, varlıklarda o bu irademe ters bir olaylar olacaksa orada da muvaffakiyetler nasip et. Yani tabi olaylar, tabiat olaylar vesaire. Herhangi bir afatı, tabiiler, e, dua tabiatlarından gelen afetler olacaksa onlarda da Muvaffakiyet nasip ele. Amin. Ve ene beri'um min masivallah. Ben Allah'tan başkasından bir şey istemekten uza. Ya Rabbim isteklerimi senden istiyorum. La ilahe illallah ve aleyhi tevekkeltü. La ilahe illallah, Allah'a tevekkül ettim. O Rabbü arş Azim'dir. arş Azim'in Rabbidir. La ilahe illallah nuru arşilleh. La ilahe illallah arşın nurudur. La ilahe illallah nuru levhillah, levh-i mahfızın nuru la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah nuru kalemil, kalemille, Allah'ın kalemi, levh-i kalem var, o kalemin nurudur. Kalem nurunu Allah'tan alır. La ilahe illallah'tan alır. La ilahe illallah nuru Resulillah, La ilahe illallah Resulullah'ın nurudur. Resulullah nurunu La İlahe illallah'tan alır. La İlahe illallah, nuru sırrı Resulillah. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sırrını, nuru La İlahe illallah'tır. Gücü oradan alır. La İlahe illallah, nuru sırrı zâti Resulillah. Allah'ın Resulü'nün, zatının sırrı La İlahe illallah, nurudur. La İlahe illallah, Adem-u Halifetullah La illallah, Allah, illallah Allah'ın yeryüzünün halifesi olan Hazreti Adem'in varlığı ona muhtaçtır. La ilahe illallah Nuhu Resulullah, La ilahe illallah Nur, Nuhu evet, Nuhun Resulullah, Rasulullah. ilahe illallah İbrahim Halilullah, La ilahe illallah Musa Kelimullah, La ilahe illallah İsa Ruhullah. <gülüyor> la İlahe illallah, Muhammed Habibullah La İlahe illallah, El Enbiya Hasetullah Evet Her şey La İlahe İllallah bağlı Yani La İlahe illallah olmadan Ne Evliya olunuyor, ne Enbiya Olunuyor, ne Allah'ın Habibi olunuyor Ne Ruhullah oluyor Ne Nurullah olunuyor Ne de herhangi bir kelim Allah hangi peygambere Ne kadar güzellik vermişse Paye vermişse onları sevmişse, onlara yetki vermişse, bunların hepsi La İlahe illallah sayesinde oluyor. La İlahe İllallahü'l-Evliya ve Ensarullah Allah'ın dostlarına, Allah'ın yardımının gelmesi, yine La İlahe İllallah dedikleri için, ona inandıkları içindir. La İlahe i̇llallahül rabbul melikül ila El-Nurul-Hak'ul-Mubin. La İlahe İllallahü'l-Melik'ül-İlah. Evet. hakul mubin Aynı zamanda bu La İlahe illallah Rabbimizin ve gerçek bütün varlıkların sahibi olan Allah'ımızın e, nuru ve gerçek hakikatıdır. La İlahe illallah'ın dışında bir ilah anlayış, düşüncesi asla gerçek olamaz. O La İlahe illallah ile anlatılan bir Allah'tır. Yani kendisinden başka sırf bulunmayan tek ve bir olan Allah o kuvvet, metin sahibi, metanet sahibi, kuvvet sahibi. Ona kimse galip gelemez. O semavatın ve yerin, yerdeki ve göktekilerin hepsinin aziz ve gafpar olan Allah'ıdır, Rabb'idir, yaratanıdır. Onun hepsinin bütün varlıklarına e, Rabb'i Allah'tır. La ilahe illallahul aliyul azim. La ilahe illallahul halimul kerim Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Rabbis semavatis sebe arşil azim Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbil alemin Bismillah, bismillah, bismillah vebillah, ve billah ve minallah ve ilallah ve alallah fel yetevekkelil mu'minun. Hasbiallah, a'mentu billah, tevekkeltu alallah ve la halü -hu la huvete illa billah. Etubu ileyk bike minke ve la ve la ula maşinte ma tubtu ileyk. Allah'ım sen dilemeseydin ben sana nasıl tevbe ederek gelirdim. Femaha min kalbi muhabbete gayrik. Allah'ım kalbime senden başkasının muhabbetini yok et, kalbime verme. Ve affazın cevariyeyi min muhalifeti emrik. Ya Rabbi senin emrine muhalif ters davranmış olmaktan benim bedenimi korun, azalarımı korun. وَتَالَ اللَّهِ لَئِن لَمْ تَرَ عَنِي بِأَيْنِكَ وَتَعْفَزْنِ بِقُدْرَتِكَ لَهُلِكَنَا نَفْسِي وَلَأَهْلِكَنَّ أُمَّاتَ مِنْ خَلْقِكَ لا لَا يَأْوُدُ ذلك ذَلِكَ إلَى عَلَى أَبْدِكَ أَوْ زُبِرْتَكَ مِنْ صَخَتِكَ وَأَوْزُبْكَ مِنْ مِنْ عُقُوبَتِكَ báo zú bǐ kě mǐn kě lá wù cì sēnà ān gāo yì kě nǐ kě mā sī sēnì tā lā nǚ sī kě běi lán tā linabuduk bihalak darina ala ala qadrik fel jazaa'ul ihsani illa al ihsan ya man bihi waminhu ve ileyhi yauduk kullu shay' nasunuke bi hurmetin ustaz bi hurmetin nebiyil hadi bel bi hurmetis 70 vesemaniya Bel bi hurmeti esrarim menike ila Muhammedin rasulik bel bi hurmeti seyidetin el Kur'an min kelamik bel bi hurmeti semel masani vel Kur'an el azim bel bi hurmeti kutubikel münezzele. bel bi hurmeti ismil azam allazi huwa La ydur mahe shem fil arz velaf sema velas semi ul alim belb hurmeti kulhu Allahu ahd Allahu alamet. Lami yed ve lami yulad ve lami yekulhu kufuven ahd. Ikfina kulle gafletin ve kulle sehvetin ve kulle Fi ma ve ve ikfinaa, kül talibin yitlubuna, min xalj kabil hak, ve bilgir el hak, fi dünyâ ve laâkira, fînnehu lkel hüjjet el balıqa, vantâla kül şeyîn qadir. Ve ikfinaa, hem rızg ve kovf وَكْفِنَا كُلَّ هَمٍّ وَمَغْمٍ وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وَكْفِنَا كُلَّ عَذَابٍ مِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِنَا نَجِّنَا بِسَنَاشٍ أَمْ يَدِقَ بَعْضُنَا بِأَسِّ بَعْضٍ وَكْفِنَا سُوءَ مَا تَعَلَّقَ بِعِلْمِكَ مِمَّا كَانَ وَيَكُنْ فِإِنَّكَ عَلَى كُلِّ قَدِيرٌ Subhanallahü mubin, Subhanallahül Melikül Hakkül Mubid, Subhanallahül Melikül Hakkül Kallâk, Subhanallahül Halikül Rezzâk, Subhanallahî ammâ yâsifûn, Alimul Gaybi ve Şehâdetî feteâlâllâhû ammâ yüşrikûn. Evet çok güzel dualar. Bazen böyle e, dua şeklinde okuyorum. <gülüyor> Subhane men yuhyi ve yumit öldüren ve dirilten Allah'ım seni tesbih ederim. Subhane zil mülkü vel melekut bu alemi ve öbür alemi, insan alemini ve dünya alemini yaratan Allah'ım hepsinin sahibi sensin. Bütün varlıklara e, sahibi sensin seni tesbih ederim. Subhane el hayi la yemut ölümsüz gerçek, gerçek diri ve var olacak olan Allah'ım seni tesbih ederim. Sübhane'l, sübhanel Melik'i Kadir Melik'i Kadir olan, her şeye gücü, gücü yeten her şeyin tek sahibi Rabbim seni tesbih ederim. Sübhane'l Azim kahir ve Al-Kahir ve Hakim Al-Kahir ve Hüvel Hakim Al-Khabir Sübhane'l Daim Aleyhi temekkanul mütevekkilun Euzubillah min cihdil bela Ve min suil gada Ve min derki saka şaka <gülüyor> Ve min şemaatetil adab Euzubillahirrabbi Ve Rabbikum min kulüm tekab Bin la yu'minu biyevmin Ya men biyedi melekut kulşem Ve huve yuciru ve la yucaru aleyhi Unsuruna bil mink bil mink ancak senden korkma güzelliğini bize ver ya Rabbi. Bize böyle yardım edin. Allah korkusu her şeyin hikmetin başıdır. Bir insanda Allah korkusu var mı? Gerisi kolay. ve tevekkül aleyk hatta la ahafu gayrake ve la arucu gayrak ya Rabbi öyle bir sana sevgi ve korku ver ki tam sana tevekkül edeyim. Senden başkasından ne korkayım ne de bir isteğim olsun. Tam bir Allah'a güven, tam bir Allah sevgisi. Ve la abdu shayin siva. Senden başkasına da boyun eğmiyeyim. Senden başkasına da kul olmayayım. Ya aqalika sem bin semavat ve min al arad mislehun yatanzerul amr binahun shadunna kantallahu la ilahe أنك على كل شيء قدير وأنك قد أحط بكل شيء علما أسنك بهذا الأمر الذي هو عصر الموجودات والمبدأ والمنتهى وإليه غاية الغايات أن تصخر لنا هذا البهر بحر الدنيا وما فيه ومن فيه كما صخرت البهر لموسى عليه السلام ve sakharta al-Nar al-Ibrahim Ve sakharta al-Jibbâle Ve al-Hadîd al-Dâud Aleyhimussalam Ve sakhârati al-Riyaha Ve al-Şeyâtin süleyman Aleyhisselam Ve sakhirli l kulla bârin Ve sakhirli kulla cel Ve sakhirli kulla Ve sakhirli kulla rîn Ve Müsağhili lana nefsim, mafusuna müsağhillana kulla şey. Ya man biyedi mankutu kulla şey. Vejmi alamri bil yakin, veyidni bil nassr almubin. İnne kala kulla şeyin kadir. Bissallallah ve asi'dna mevlana Muhammed ve ala Ali sabil Evet. Böylece güzel bir duayla. Bugün, e, fetih duası bunun adı. Hezbül Fetih diye koymuş İmam Şazeli. E, demek ki çok çeşit farklı dua örnekleri var. Bunun duanın adını niye böyle geçiyor? Çünkü dualar genellikle içinde hangi sözler geliyorsa, hangi ayetler, hadislerden alma dualar varsa ona göre duanın ismi de değişiyor. Bu açıdan yani e, <gülüyor> bu duaları niye böyle isim veriyorlar? Bunu anlamak için duanın içinde geçen kelimeleri anlamak lazım. Kısa olan bir duayı da okuyayım. Bugünkü dua örneğimizi böylece bitirmiş olalım. Evet. 10 mühim kelimeyle yapılan dua diye bir dua var. Bu demek ki içinde 10 tane e, Seyit Ali Vefa'nın Hazırladı. Allah e, ruhun takdisi eylesin. Mübarek evliyalardan birisi. <gülüyor> e, on tane içinde e, mühim kelime saklamış. Bu duanın örneğinde. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni adettu likülle hevlin elgahu fid dünya vel ahire la ilahe illallah Evet, Ya Rabbi, senden her bir sıkıntı ve her bir halimde, dünya ve ahiret işlerindeki bütün sıkıntılarımda la ilahe illallah ile yalvarıyorum, yakarıyorum, ona sığınıyorum. Ve külle hemmin ve gammin, her biri hem ve gam, yani düşüncede de sıkıntıya düşmede, hepsinde de maşa Allah diyerek rahatlıyorum. Demek ki maşallah Allah ne dilerse olur gam yok keder yok Allah'ın dilemesinden öteye bir şey yok bunu diyerek rahatlıyorum diyor. Veliküllü nimetin elhamdülillah her bir nimet geldiğinde de Allah'a hamd ederek elhamdülillah diyorum. Veliküllü <Sessizlik> rahatın ve şiddetin esşükülillah evet her bir nimet verildiğinde de alındığında da hep Allah'a şükrediyorum. <gülüyor> velikülle ucubetin Subhanallah Çok acayip mi? giden veyahut da çok hoşuma giden işlerde Subhanallah diyorum. Velikülle zembin. Her günah işlediğimde Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Günah işlemediğimiz bir an belki de yoktur. Bu açıdan her mümkün mertebe, her vakitte ne yapalım? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Estağfirullah. Estağfirullah. Lillah, Subhanallah. Bu kelimeleri dilimizde düşürmeyelim. On mühim kelime diyor ya. Evet. Birisi neydi? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sıkıntılı, düşünceli durumlarımızda. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Her bir nimetin gördüğümüzde göz bir nimet, kulak bir nimet, konuşma bir nimet. Konuşmayanı gördüğün zaman konuşmanın ne büyük nimet olduğunu anlarsın. Göz görmediği zaman ya da görmeyen birini gördüğün zaman eyvah ne büyük nimetmiş ya. Bunlar için her bir sabah kalktığımızda la ilahe illallah, maşallah, elhamdülillah, eşşükrü lillah, sübhanallah, estağfirullah, velikülü dıygın, her e, efendim daraldığımızda hasbiyallah, nimel vekil, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, nimel vekil, nimel mevla, nimel mevla ve nimel nasir, Ufraniki arab benar velik kelmasi. kullu musibetin. Her günah başımıza iş veya işleme durumunda ya da başımıza bir bela geldiğinde. Ne diyoruz? Başımıza bela geldi. kaza yaptık. Yakınımız vefat etti. İnna ilallah ve inna ilehi raji'un. İnna ilallah ve inna ilehi raji'un. Biz ondan geldik. Ona gidecez. döneceğiz Döneciz. Yani bir insan geldiği yeri hep bilirse ona hazırlıklı olur. Gideceği yeri düşünürse, ona efendim, karşıda kendini hazırlar, başı boşluğa düşmez. Velikül gadain ve kader takdir olunan ve başına gelenler işlerde de tevekkeltü an Allah, Allah'a tevekkül ettim der, demelidir. Allahümme zidina ve la ve ekrimna ve la tuhinna ve atina ve la tahrimna ve sir'una wala tu sir'alaina verğina verda'anna ve taqabbal minna ya kerim bi rahmetike ya rahim ya ahmer <gülüyor> rahimin amin bilhamdulillahirabbil alamin sonunda böyle dua ile bitirmiş ya rabbim ilmimizi çoğat noksanlaştırma ya rabbi keremini çoğalt azaltma ya rabbi bize ver bizi mahrum eyleme ya rabbim bize lehimize olan şeylerde ver, aleyhimize olan şeyleri bizden kaldır. Biz zayıfız. Ya Rabbi bizden razı ol. Bizden dualarımızı kabul eyle. Amin. Sen kerimsin. Sen rahimsin. Ey rahimin olan Allah'ım diye bitiyor sevgili kardeşler. Demek ki dua örneklerinden bugün İmam-ı Şazeli'nin e, değil de evet onun kitabında yazılı olan Ali Vefa Hazretleri'ymiş. Onun e, e, on hizb diye on kelimeden oluşan kısa bir hizbi beraber burada okumuş olduk. Son olarak, bu da sonun sonuncusu olsun artık. Marifet istemek için. Hizbül marifet. Yani ben Allah'tan irfan istiyorum. Marifet istiyorum. Gerek dünyevi işlerde başarı, gerekse uhrevi işlerde, ahiret işlerinde başarı istiyorum demek için bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ecmana ala ehlil ilm vel marife vel vilaya vel husumi hususiyeti vel istifaiyeti bi husnil edebi vel ihlas fil kast. Ya Rabbi, bana ehli ilim ve ehli marifet ve ehli velayet seçilmiş hususi kullarınla birlikte husn edep, ikhlas üzerine onlarla aynı safta olmayı onların anlayışlarına sahip olmayı istiyorum. Bana nasip et. Ve tefiiha fil matalibi arzettiğim işlerde de muvaffakiyet. Ve selike bina sünneti ya Rabbi efendimizin sünnetinin yolunda gitmeyi bana nasip eyle. Kolaylaştır. Ve cenibna tariqal bitati bitat ehlinin yoluna gitmekten beni kaçındır. Koruyasın. Ve fekna Allahümme anke ya Rabbi sana ait her türlü güzelliklerde beni muvaffakiyet ver ve hüsnel itikadi fil iman imanda da hüsnel itik itikad ver. Yani güzel inanç sahibi olmayı, temiz inanç sahibi olmayı nasip eyle bi esmai ve sıfatike senin esman ve sıfatın hürmetine onlara ait ilim ve irfanı bana nasip eyle ya efendim diğer peygamberlere, evliyaya, salih insanlara Verdiğin güzelliklerinde bana da o güzelliklerden nasip eyle diye efendim, Cuma günü böyle dua edebiliriz. Bu durumda ne oluruz? Namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız, zekatımızı veririz, İslam'ın emirlerini yerine getiririz. Böyle bir insan o bunu sevmeye başlarız. Eğer böyle değilse, kötü insanlarla arkadaş olursanız, kötü insanların açtığı sayfaları, televizyonlara, kötü televizyonlara, yani programı kötü olan televizyonlara sürekli bakarsanız, bu durumda da İmanınız kalmaz, namaz kılasınız Gelmez, Allah sevgiliniz azalır Efendim e, Her şey olur olur ama asla Allah'a iman kalmaz Bunlar iman azaltan Sebeplerdir. Bunlardan uzaklaşmak için e, Yaptıklarımıza Ne yapıp ne ettiklerimize Dikkat etmek lazım Gayret göstermek lazım Sevgili kardeşlerim e, Tabii ki bir çoğu kitaplarda e, Mecmul Ahzab diye bilinen kitaplarda Birçok yönden e, dualar mevcut, farklı örnekler mevcut. Kimi bunların sünnet olan, kimisi Kur'an'dan alınma, kimisi o evliyanın, alimlerin kendi gayretleriyle bir araya getirdiği, derlediği dua örnekleridir. Efendim ben Kur'an'dan olanları e, tercih ederim. Hadis'ten olanları tercih ederim. Diğer alimler yani diğer alimler de yine Kur'an'dan alarak bir araya getirmişler. Onun dizayını farklı yapmışlar. Mesela bazı ayetleri öne almış, bazı ayetleri sona almış. İşte herkes insanın ihtiyacına göre farklı dua örneklerini ortaya koymaya gayret göstermiş. Elbette birinci olarak önce Kur'an'ın gösterdiği dua örneklerinden hareket edeceğiz. Sonra Sünnet-i Resulullah'ta olan dua örneklerini. Bu zamanda Evliya'nın bütün hedefi de Sünnet-i Resulullah'ta bilinen, kitaplarda yazılı olan dualardan hareketle sohbete alınan, Öyle başlarlar. Duaya öyle başlarlar. Önce onu söyle. Önce ayet, sonra hadis. Sonra efendim ayet ve hadislere bizi götürecek gerçekler varsa oradan o duala örnekleri alır ve böylelikle dua yapmaya başlar. Duanın sırrı şudur. Kalbin dışa vurumudur. Davranışa anlam vermektir. Fiillerimizi, yaşantılarımızı kontrol etmeyi sağlar. Yani birçok şey yaptın bir gün boyunca. Yaptın ya da yapacaksın. <gülüyor> bu durumda acaba bunun muhasebesini nasıl yapacaksın? İşte dua ettiğinde elini açtığında elin karıncalanır. Gözlerin yaşarır. Kalbine bir e, sorgulama gelir. Bugün ne yaptın? Veya da yaptıkların dolayı niye yaptın? Pişmanlık olur. İşte bu Allah'ın istediği bir durumdur. Senin böyle bir hali yaşamanı istiyor. Çünkü mal olun, mülk olun, can olun, göz olun, beden olun, ruh olun, akıl onu her şey onu sana emaneten verdi. Bunlar hepsi sende bende kalıcı değil. O zaman ne olacak? Bunun hesabını vermen lazım. Nasıl vereceksin? Öbür alemde. Ama bu dünyada önce muhasebeyi yapacağız. Önce bunu muhasebesini yapacağız. Yani bu dünyada daha ölüm gelmeden ölür gibi öldüğünü düşünerek. Öldüğümde acaba ben buna karşı Allah bana bunu derse, sorarsa gözü ne yaptın? Kalbi ne yaptın? Vücudunu, azalarını, düşüncelerini, aklını... Böyle mübarek nimetler verdim. Sen bunları nerede kullandın diye sorduğunda o zaman buna nasıl cevap vereceğim? Hazreti Ömer bunu her gün yaparmış. Bugün Allah için ne yaptı? Bütün emanetleri nerede kullandı? Hepsini aynı bir muhasebecinin hesap tuttuğu gibi gelir gider tuttuğu gibi her gün yazarmış. Bugün boş geçti günü. Bugün hiçbir hayır işi yapmadım. Birine selam vermedim. Birine yardım etmedim. Birine Efendim bir iyilik yapmadın vah sana yazıklar olsun şeklinde de altına not düşer. Yani işte bu muhasebe. Onun için bazı alimler öyle de Ha sebu kablen yo ha sebu kablen yo bir vaide bunu hadis olduğunu söyleyenler var. Ha sebu kablen yo ha sebu muco kablen temu yemutu evet yattı temut evet. Yani ölmeden önce ölünüz kendinizi başkası hesabı çekmeden önce siz kendiniz hesaba çekiniz. Önce kendinize vazediniz ediniz. Önce kendimize konuşalım şeklinde anlamışlar. Yani duanın sırrı budur. İnsanın kişilik kazanması, temizlenmesi, bedenin yıkanması nasıl bir dua ise ruhun yıkanması da tevbe ile mümkündür. Bu da bir dua. Ruhu yıkamak, aklı yıkamak, Bedeni temizlemek farklı şeyler. Aklı nasıl yıkarız? Doğru yerlerde kullanarak. Kötü yerde kullandık ya bunda doğru yerde kullanacağız. Aklımızı insanların hayrına, onların hizmetine, onlara ve kendimize yararlı olan işlerde kullanırsak akıl temizlenir. Kirli akıl nasıl olur? Aklı kötü yerlerde kullanırsınız. O zaman akıl kirlenir. Akıl hep kirli işler düşünür. Düşündürür ve iradeyi temizlemek nasıl olur? İrade de yine. Hayırlı işlerde o koşun. Ya sen koşacak koşacaksın ya da koşan birini destekleyeceksin. Burada akıl, irade, ruh temizliği başlar. Onun için bütün peygamberler hep ümmetlerine öyle demişler. Her gün bir iyilik yaptın mı diye bak. En az on tane iyilik yap. On tane iyilik yaptıysan o gün seni iyi adam olarak geçirdi. Bayram konusu da böyle. Yani sen bayram yaptın ama bayramı hak ettin mi? Gerçek manada Bayram yapabildin mi? Ölçüsü nedir? O gün on tane iyilik yaptın mı? Birine selam verdin. Birine yardım ettin. Parasını aldın. Yok o değil. Parasını aldığın işler değil. Efendim Karşılığı olmadan. Efendim Onun gönlünü hoş tutmak için. Hayır Allah için yapacağız. Onu belki yarın ertesi gün bana lazım olur. Ben de ona lazım olurum. Hayır o değil. Bu, bu duyguların hepsinin dışında Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptığını... Sorguladığın zaman göreceksin ki o iş hayır mıdır şer midir? Orada senin nasibin var mı yok mu ortaya çıkar. Her yaptığını Allah için yapan, her yapmadığını yine Allah için yapmayan bir insanda iman şuurlu, bilgili ve güçlü bir iman vardır demektir. Yoksa bunlar yoksa o kişinin imanı ölü gibi, ölü toprak gibi. Toprak ölü değildir ama hani tabir olarak. Demek ki duanın sırrı budur. Dua bizi temizler. Aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi, bizi insan yapan insan mertebesinde kalmamızı sağlayan şey bizim duamızdır. Onun için her sabah kalktığında bir dua ile, her akşam yatarken bir dua ile, her Müslüman kardeşimizle bir dua ile konuşur başlarız, konuşmaya başlarız, konuşuruz efendim, dostluklar kurarız. Niye? Dua ile başlanan her işte samimiyet vardır sevgide süreklilik vardır. Devamlılık istiyorsan önce selamla. Onun için bir hadis-i şerif rivayetinde kapıdan içeriye girdiğinizde diyor, herhalde Hazreti Ömer'den yapılan bir rivayet. <gülüyor> Selam verin. Selam verdiğiniz andan itibaren şeytanlar, cinler o evden uzaklaşır. Eyvah buradan bizim nasibimiz kesildi, buradan çıkıp gidelim derler. Ama selamı unutursanız onlar sizinle birlikte yerler içerler her yaptığınız işte size ortak olurlar. Eûz-i Besmele ile işe başlama ve selam vererek evlenerek. Çünkü Allah'ın selam ismi vardır. Allah'ın isimlerinde en mühim isimlerden birisi selam ismidir. Selamun kavlem min Rahim. Evet, Rabbi Rahim'den size selam olsun diye cennette Allah kullarına hitap, hitap edecek. Ve fedhulühe halidin. Selamun. Evet. Selamun kavlem min Rabbin Rahim. Tıbtum fedhuluha halidin ayet-i var. Bu açıdan gerek esselamu aleyküm desinler, isterse selamun aleyküm desinler. Her ikisi de caizdir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde de selam olduğunu anlatıyor. Bu Böyle olunca Müslümanlar ne yapacak? Selam. Efendim e, Müslüman olmayana selam verilmez. Tabi verilmez. Ancak onların dilinden vereceksin. Ne diyeceksin? İşte günaydına günaydın, tünaydına tünaydın Günaydın efendim, Guten tak, Götümoğun diyene de onu diyeceğiz. Yani Müslüman'a, Müslüman'a selam e, verildiği gerçeği doğrudur. Çünkü burada bir de ayrıca Allah'ın selam ismi söz konusu. Sadece bir selam vermiyoruz. Allah'ın isimlerinde selamun Ya Selam ifadesi ismi Allah'ın isimlerinde esmalısındandır. Dolayısıyla bunu da böyle bilmek lazım. Allah'a emanet olun sevgili kardeşim. Cenab-ı Hak gönlümüze, içimize, nefsimize kendi sevgisini barındırsın. Bizlere bol bol Allah sevgisini versin. Bütün Müslümanlar sevmeyi nasip edesin. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi ve ümmeti Muhammed'i sevmeyi güzelliğini bizlere nasip edesin sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Bütün dua isteyen kardeşlerimizi hep birlikte. Dua e, ediyoruz. E, her fırsatta bütün Müslüman kardeşlerimiz için bildiğiniz gibi dua ediyoruz. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Esselamun aleyküm sevgili kardeşim.